Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelman. 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben bir yoga heveslisi olarak e, çok güzel bir kaynak bulduğumu düşünüyorum. Ve bu kaynakla birlikte 15 günde bir salı günleri artık buradayız. Ayça Gürelman. Merhaba. Merhaba. E, çok heyecanlıyım. Titriyorum. Ama e, halbuki e, soracağım bir sürü soru var. Bunları biriktirdim. Bunların içinden seçe seçe e, seninle e, sohbet edeceğiz yoga üzerine. Ne güzel. E, soruları sorarken tabii hazırlamak kolay da. Bakalım ben de heyecanlıyım. Bakalım cevaplar nasıl gelecek. İnşallah tatmin edici olur. <gülüyor> Bence öyle olacaktır. Ben çünkü bu soruları bir çekirge iştahıyla... Ayrı zamanla da e, senseisine yapışan bir çekirgenin ısrarıyla e, hazırlıyorum ve e, bir süre seni bırakmayacağım. E, eğer siz de sevgili dinleyiciler yogaya aynı iştah duyuyorsanız en saf sorularınızdan en karmaşık konulara kadar her tür soruyu e, Twitter ve Facebook'ta sayfalarımız var. Onlara bırakabilirsiniz. E, adresleri söyleyeyim Twitter.com/ Çekirgeyim. Çsiz C ile. Ee, ve Facebook'ta da Çekirge Yogini sayfalarına bekliyoruz sorularınızı. Herhalde Türkiye'de ilk kez bir e, yoga felsefesi konusunda program yapılıyor. Bu da bize kısmet oldu. Öyle evet. Mi? Gerçekten öyle. Her programda ayrı bir konuyu işleyelim diye konuştuk. E, bu haftanın konusu da mutluluk olsun. Evet. Süper. Çünkü e, şimdi bir yoga heveslisi olarak gene ben bunu sürekli söyleyeceğim. Çünkü heveslisi olarak kalmak istemiyorum. Ama bu dar zamanda çok hızlı yaşantı içinde kendim yogaya hep yaklaştım. Ama bazı zamanlar fırsat bulamadım, unuttum. Sonra tekrar hatırladım, tekrar yapmaya başladım. Ama bu hız içinde, bu yaşam koşulları içinde her gün... Günde bir, bir buçuk saat yogaya ayırıp da bu kadar hareketleri yapmak e, her zaman kolay olmuyor. Ve e, sürekli yapmadığınız zaman da e, bedeniniz eski durumuna dönüyor. O zaman da eski duruma dönünce hiçbir zaman bu ayak bu başa değmiyor. <gülüyor> evet evet aslında tabii yoganın fiziksel hareketleri aslında yoganın çok küçük bir parçası çekirge. Her şeyden önce <gülüyor> tek aracımız fiziksel duruşlar değil. Elbette fiziksel duruşlar yapılabilir. Bu bedende bir gevşeme sağlar. Ama tabii asıl hedef bedenin sadece gevşemesini sağlamak değil. Asıl yoganın hedefi kişinin... Mutlu bir şekilde yaşaması, mutluluğu bulması ve mutlu olması, bir yaşam boyu o mutluluğun sürmesi, asıl hedefimiz bu. O yüzden bunu ne şekilde yaptığımız önemli değil. Farklı farklı araçlar sunar. Yoga bize. Bu araçlardan yani sadece biz bu yoga duruşlarını. E, yapmadan da yoga yapabiliyor muyuz? Kesinlikle yani baş duruşu mesela illa yapmana gerek yok ya da ayağını alıp burnunun ucuna kadar kaldırmana çok gerek yok. Yani yoga duruşları genel anlamıyla evet bedeni esnetir, gevşetir, uh -huh. rahatlatır ee, fakat hani sadece bunu bile yapmayan birçok yogi vardır ki mesela oh. genelde hani esprisi yapılan stand-up şovlarda <gülüyor> gösterilen yogiler hani hafif şaşı bakan, hani bir deli bir kemik kalmış, <gülüyor> hani çok da cazip ve yakışıklı görün. ...yaşlı amcalardır. <gülüyor> hani bunlar bu tip duruşları hiç yapmazlar. Meditasyon yaparlar ama yine yapılan bir yogadır. Ve yine aynı mutluluğu verir. O yüzden hani sadece gel istersen bunu bir duruş uygulaması... ...ya da bir spormuş gibi konumlamayalım. Bunu hmm. bir yaşam stili ya da bir felsefesi diyelim. Duruşlar da bunun bir parçası olsun. Bunun üzerinden yürüyelim. Ne dersin? Çok iyi olur. Ben <gülüyor> çünkü bakalım. yogayı hep şöyle <gülüyor> algılıyordum... Ee, Ardında bir sürü felsefesi olan bir takım duruşlar. Böyle algılıyordum ama bu aslında mutluluğun bir kapısı. Evet Öyle aslında mi? ben başka bir şey söyleyeyim mi o zaman? Buyurun. Yani şöyle aslında hani bizler için hep şu söyleniyor. İkisi iki farklı görüş aslında. Bizler hani insan insanız ve bir ruhumuz var diye düşünüyoruz. Aslında yoga felsefesi bize mutluluk tanımını yaparken tam tersini söylüyor. Bizler aslında ruh varlıklarıyız ve insan olarak yaşamımızı sürdürmeyi öğreniyoruz. Bu ikisi hmm. iki farklı bakış açısı ve belki küçük bir kelime oyunu gibi görünüyor ama farklı iki perspektif yaşam stili anlamına geliyor. Evet, başka yerlerden bakıyoruz. Aynen öyle birisi daha madde birisi ise daha spritüelizme daha maneviyata yönelik iki farklı bakış açısı. O yüzden yoga'nın bakış açısı daha çok ikinci planda. Birinci de değil. O yüzden evet yoga içerisinde beden hareketleri de var. Çünkü evet hepimizin birer bedeni var ve bedenimiz tapınağımızdır. İyi bakmakla da mükellefiz ama sadece bu değil elbette. Bunun ötesi de var ve asıl mutluluğu yakalayabilmemiz için de diğer planlarda da bazı çalışmaları yapıyor olmamızda fayda olduğunu söylüyor felsefenin geneli. Mutluluk için. Peki... E şunu sormak istiyorum, bizler e, mutlu değil miyiz? Mutlu muyuz? <gülüyor> yani aslında zaman zaman mutluyuz, zaman zaman, zaman, zaman değiliz. Zaman. Daha doğrusu şöyle söyleyebilirim, bir ne kadar büyük mutluluklar yaşarsak yaşayalım, bu mutluluklar e, süreklilik göstermiyor. Evet. Şimdi aslında burada tabii mutluluk nedir sorusu var. Çünkü evet. aslında bizim şu an mutluluk diye konuştuğumuz şeyler aslında zevkler. Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz mutluluk dediğimiz şeyi satın almaya çalışıyoruz. Aslında dünya bir tüketim toplumu haline gelmeye başladı ve hani neredeyse bulabilsek böyle bir dükkan açılsa iki kilo mutluluk satın almaya çalışan insanlar göreceğiz dışarıda. Olurum. Yani. <gülüyor> Aynen öyle. Halbuki bütün dünyayı yöneten tabii ki zevk ve acı. Yani kişi ne yapmaya çalışıyor? Hayatı boyunca acıdan kaçınmaya, zevke de ulaşmaya çalışıyor ve bu anlık zevklere her ulaştığımızda biz bir doz mutluluk aldığımızı acıdan her kaçtığımızda da acıdan kurtulduğumuz için bir doz mutluluk aldığımızı düşünüyoruz fakat Hı. buradaki sıkıntı tabii şu şimdi bu tabii neyle yani ben dış dünyayı nasıl algılıyorum ben duyularım beş duyum sayesinde algılıyorum yani e, altıncı bir duyum. Eğer üçüncü gözümüz açılmadıysa değil mi? Terminolojik olarak aslında yok. Yani nedir? Ben ya görebilirim, ya duyabilirim, ya koklayabilirim, dokunabilirim hı hı. veya tadabilirim. Hı hı. Ve ben, eğer bu bütün beş duyuyu kapatırsak dış dünyayı ben algılayamıyorum. Şimdi demek ki benim dış dünyada bu söylediğim satın alma işlemini yapabilmem de bu duyu algılamalarımla alakalı. Yani ben bu beş duyumla görebildiğim şeyleri ancak Mutluluk nesnesi olarak algılayıp bunların peşinden gidebiliyorum. Şimdi demek ki bunlar da yani bütün dış dünyada benim için duyu nesneleri. Yani biraz hani terminolojik olarak konuşuyorum ki hani konuyu biraz daha anlayalım yakalayalım diye. Yani demek ki eğer ben beş duyum sayesinde herhangi bir şey bana cazip geliyorsa... ...onun peşinden koşuyorum ki bu şey bana bir süre mutluluğu versin. Fakat burada tabii... E, Şöyle bir sıkıntı var. Duyu nesneleri bana sürekli olarak bu mutluluğu kazandıramıyor. Neden? Bu geçici. Çok geçici. Neden? Çünkü... Bu iki... an, yani mutluluğun anlık olması duyun nesnelerinden mi kaynaklı? Ee, neden? Çünkü insan doğası yani duyun nesneleri algılamak için çok sınırlı. Yani bir mutlu olabilmemiz için çok sınırlı. Örneğin diyelim ki Boğaz'da bir evimiz var. Hı hı. Boğaz'da evimiz olduğunda ilk bir ay belki her gün o boğaz manzarasına bakarız. İkinci evet. ay ama koltuğu ters çevirip oturmaya başlarız. İnsan doğası. Hmm. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle evleniyor olabiliriz. Ya da en zengin erkeğiyle. Ama ikinci ay gözümüz dışarıya çıkmaya başlar. Eğer sadece bu duyu algılamasından dolayı yani herhangi bir bağ ve sevgi olmadan evliliği gerçekleştirdiysek. <gülüyor> ya da aynı şekilde piyango bize vurduysa. O ilk trilyon vurmasından kaynaklanan neşemiz bir ay sürer. Bir ay sonra çünkü acı vermeye başlar belki hatta bile. Neden? Hmm. Çok güzel bir Türkçem var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e neden? <Anlaşıldı>. Çünkü, <gülüyor> e Çünkü belki hani bir sürü kişi kapıma dayanmaya başlayacak ve benden işte borç isteyecek ya da o yatırım yapmamı isteyecek vesaire. Yani baştaki o beni mutlu eden şey çoğu zaman daha sonra beni çok da mutlu etmez bunu görüyorum. Ya da tam tersine örneğin. Bir işe giriyorum. Gişe girdiğim gün çok mutluyum. Ama üçüncü gün şikayet etmeye başlıyorum. Bakın işin evet. tanımı değişmez orada değil evet. mi? Yani demek ki aslında ben bazı şeylere mutluluk, bazı şeylere daha doğrusu mutluluk dediğim bazı şeylere zevk, bazı şeylere acı atfediyorum. Ve o anki durumu kendim yorumlayarak yani aslında tamamen bir yorum yapıyorum. Olanın olduğu haliyle ifade etmiyorum. Bu nedenle yoga bize şunu söylüyor. Diyor ki bu mutluluğu benim bu şekilde tanımlayabilmem için e, ancak benim şunu söylüyor olmam lazım. E, benim bunu tanımlayabilmemin tek bir yolu var. E, o da duyu yani duyu organlarına bunu bağlamamak bağladığım anda Olay e, rayından çıkmaya başlıyor. Çünkü benim için mutluluk veren bir şey senin için acı verici olabilir. Ya da benim Hı. için bugün mutluluk veren şey yarın benim için acı verici hale dönüşebilir. Bu nedenle de bunların hepsi çok geçici. Ama o zaman bu benim mutluluğum. Diğeri de senin mutluluğun olmaz mı? Yani mutluluğun... E Herkese göre aynı mı olması gerekir? E değil. Çünkü bakarsan mesela duyun nesnelerine mutluluk verdiği konusunda eğer hani iddialıysan çünkü hani bu konuda devam ettiğini görüyorum hala çekirge. <gülüyor> Şimdi o zaman iki tane burada teori var. Eğer bir nesnenin kendisi mutluluk verseydi herkes o pez nesnenin peşinden koşmalıydı. Doğru muyum? Evet. Yani demek ki atıyorum eğer konumuz çikolata olsun. Ben çok severim çikolatayı. Ülke, evet. Özellikle de e, bazı markaları çok severim. E, şimdi örneğin diyelim ki çikolatayı çok seviyorum. Ben ama Hı -hı. çikolatayı tüm insan sever mi? Tüm insanlığın sevdiğini söyleyebilir miyim? Hayır. Herkes benim sevdiğim markayı sever mi? Hayır. Eğer Hı -hı. nesnenin kendisi gerçekten mutluluk veren bir nesne olsaydı... O zaman teorik olarak herkes aynı dozda mutluluğu bu nesneden almalıydı. Hı. İkinci olarak da eğer mutluluk nesnesi diye bir kavram olsaydı o zaman e, bu nesneden ben ne kadar fazla edinirsem o kadar fazla mutluluk almam gerekirdi. Yani katsayı olarak mutluluk nesnesine erişimim ne kadar fazla olursa mutluluk katsayıma erişimimde bu kadar fazla olması gerekirdi. Halbuki öyle değil. 2 yani kilo çikolata yerseniz çok sizi mutlu etmez. Kusmaya başlarsınız. Böyle <gülüyor> evet. bir sıkıntı olur. Bu nedenle bu tamamen aslında bizim bir hissiyatımız. Yani mutluluk dediğimiz şey acaba gerçekten ne? Evet. Çikolata mı acaba? Evet o zaman mutluluk ne? Evet o zaman soru bu. <gülüyor> mutluluk aslında bir hal. Yani ne yapıyoruz? Biz bu hale ulaşmak için bazı duyu algılarımızla bazı e bu... duyu nesnelerini kullanıyoruz. Mutluluk dediğimiz şey içseldir, dışsal değildir. Ama bu içsel olan mutluluğu nasıl yaratacağımı bilmediğim için çapalama dediğimiz bazı araçları dış dünyadaki araçları kullanıyoruz. Bunun için de duyu algılamalarına ihtiyacımız var. Yani ben ne zaman çikolatayı görsem Hı -hı. görme uyarısı beyne ulaştığı anda ve referans olarak eğer bu görme algısı benim sevdiğim zevk aldığım bir ise o zaman bu bana mutluluk veriyor. Bunu zaman. Örneğin. Ama aslında o hali yaratan benim. Yani ve bu haller değiştirilebilir doğal olarak. Hı hı. Öyle değil mi? Yani benim sevmediğim bir şeyi sever hale de getirebilirim. Demek ki bunlar evet. da eğer değişkense ne demektir bu? Demek ki bunların hepsi de aslında geçici gerçekler. Evet. Bunların hepsini ben yaratıyorum. İşin ilginç tarafı da o. Bu nedenle e, ne yapıyoruz biz? Çünkü bunu biz yarattığımızda da bir süre sonra bu nesnelere bağımlı hale gelmeye başlıyoruz. Yani ne oluyor? Ben çikolata ile ilgili referansımı arttırdıkça, yani daha daha çok sevdiğimi kendi kendime telkin ettikçe bu nesneye bağımlı hale geliyor. Mesela bak, Bhagavad Gita'dan sana bir tane vecize okuyayım. Çok bilindik bir vecizedir. Bhagavad hı hı. Gita bu arada temel yoga metinlerinden de bir tanesidir. İkinci bölümden iki vecize hı hı. şöyle söylüyor. Diyor ki kişi nesneleri düşündüğünde bunlara karşı bir bağımlılık ortaklanıyor. Çıkar. Bağımlılıktan arzu doğar, arzudan öfke doğar, öfkeden yanılgı gelir, yanılgıdan aklın yetimi, aklın yetiminden ayrım kabiliyetin çöküşü gelir, ayrım kabiliyetinin yok oluşuyla kişi mahvolur. Şimdi ne dedik burada bak. Küçücük küçücük 5 dakikada hemen sonu. 5 dakika çok uzun. 2 dakikada özetleyeceğim. Şimdi bağımlılık kişi bir şeyi gördüğü zaman ne yapıyor? Bu kişi bu şeye karşı bir çekim hissediyor. Bağımlılık dediğimiz bu. Bu çekim o şeyleri daha çok gördükçe gittikçe daha şiddetli bir arzuya dönüşüyor. Değil mi? Hı -hı. Bunu kişiye de uygulayabiliriz, nesneye de. Yani ben bir evet. kişiyi daha çok sevmeye başlayabilirim, değil mi? Artık hani en sonunda sapıklık derecesine varacak bir şey, <gülüyor> aşık haline dönüşebilirim. Ya da aynı şey çikolata için de geçerli. Çikolata içinde krizlere göre ...bilebilirim değil mi? Evet. Aşağı dediğimiz şey bu. Evet. Şimdi peki ne yapıyoruz? Bu bağımlılıkta arzu doğuyor. Yani daha fazla bir şey, bu şeyi istemeye başlıyorum. Bu şeyi istedikçe elde edersem, isteğim geçiyor ve başka bir şey istemeye başlıyorum. Ya da bir daha istemeye başlıyorum. Ama eğer elde edemezsem, bu arzum yerine gelmezse bundan öfke doğuyor. Ha. Niye sinir yapıyorum çünkü yani bunu elde evet, etmem doğru. lazım bu benim olmalı ve değil nasıl olmaz, <gülüyor> evet, <gülüyor> değil mi? Tabii. Ve bunu mesela para için çok hissederiz, değil mi? Ya da sevgili için çok hissederiz, değil mi? İstediğimiz kişiyi elde etmek için hep ikinci üçüncü sayfa haberleridir bunlar. Hani o onu aldattı, o onun sevgilisiyle beraber vesaire. Şimdi ne oluyor? Bu öfke olduğu zaman, öfke açığa çıktığı zaman beden kimyası değişiyor. Akıl doğru düşünemez hale geliyor ve bu yanılgıya yol açıyor. Kişi artık düşünceleri doğru düşünceler değil. Yani ne kendisi için ne çevresi için. Hı hı. Bu yanılgı dolu düşüncelerde aklın tamamen yetimine yol açıyor. Artık akıl doğru fonksiyon gösteremeyecek hale geliyor. Hafıza Aklım fonksiyonlarından bir tanesi ama artık eski referanslarımı doğru bir şekilde değerlendiremiyorum. Sanki bütün dünya benim karşımdaymış, onu elde etmeme karşı savaşıyormuş vesaire gibi algılar yaratmaya. Yani bir Çünkü doğru rasyon. düşünce, doğru algılar Kesinlikle. ortadan Kesinlikle. Çünkü beden oluyor. kimyası değişti artık. Bakın o ana bakarsan eğer aslında o anda nefes alımından kişinin... Ee, ...beden fonksiyonlarına her şeyin... ...daha titrek, daha sarsak... ...daha tutucu ve keskin... ...daha gergin hale geldiğini görürüz. E, 94.9 Açık Radyo'da... ...Çekirgenin Yoga Hevesi programında... ...her yönüyle yoga konuşmaya... ...devam ediyoruz. Konumuz mutlu olmanın sırrı. Bhagavad Gita'dan... ...doğru söyledim değil mi Bhagavad doğru. Gita? Doğru. E, i̇ki vecize ile... E, ...mutluluğu çözmeye çalışıyoruz... Yoganın bir formülü var mı? Yani e, mutluluk için mutlu olmanın sırrı nedir? Evet, şimdi aslında e, mutluluğun aslında bir hal olduğunu hatırlayabilirsek eğer e, hı hı. aslında bu kadarı yeterli. Yani mutluluğun bir hal olduğunu hatırlamak. Şimdi yoga kelime anlamıyla birlik demek. Önce hı hı. ne olduğunu bir anlamakta belki fayda var. Şimdi bizim bu birlikten kastımız nedir? Birlikten kastımız... Her yerde, her şeyde aynı özün olduğunu hissedebilmek, bilmek demek. Yogadaki birlik. Peki bunun karşısında ne var? Her şey. Niye? Çünkü benim algıma baktığımızda, şimdi mesela çekirge sen benimle bir olduğunu düşünüyor musun? Eğer bir olsak biz. Hani soran, sorulan ve sorunun kendisi ortada olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? O zaman demek ki benim bu birliğin karşısındaki en büyük engel ne? Benim kendi bedenim. Yani ben evreni. Bedenim ve kalanı diye ikiye bölüyorum. Dualitenin ortasında beden o vardır. Ben eğer kendimin beden olduğu hissinden vazgeçebilirsem o zaman her şeydeki birliği de görebilirim. Kendi sınırlarımı genişletebilirsem ancak kendi sınırımı genişletmem beden olduğum bilincinden uzaklaşmamla mümkün. Bütün yoganın yapmaya çalıştığı şey de bu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ancak Kesinlikle. içe dönüş çalışmalarıyla. Tek bir yolu yok. Ama evet eğer ayağını alır başının arkasından <gülüyor> geçirirsen belki <gülüyor> yok şaka yaptım. Mutlaka içe dönüş çalışmaları. Yani Evet yoga duruşları bunun bir parçasıdır. Ama tek parçası değildir. Aynı zamanda bedenin ön öncelikle elbette gevşetilmesi lazım ki beden üzerine çıkabileyim. Ama bunun dışında nefesin mutlaka sakinleştirilmesi, daha sakin nefes alır hale getirilmesi artı akıldaki düşüncelerin yavaş başlatılması, sakinleştirilmesi, zihnin eğitilmesi, zihinden kastım karar verme yeteneğimiz, mercimiz. Zihnin mutlaka doğru kararlar verecek ve bizi bu halde tutacak halde eğitimi gerekir. Ama bir de bunundan daha da önemli olanı, mutluluk bedeni dediğimiz, beş bedenden bahseder yoga, mutluluk bedeni dediğimiz beşinci bedenin doğru bir şekilde kodlanması gerekir. Çünkü uh -huh. eğer ben mutluluk tanımımı doğru yapmazsam, ...o zaman mutluluğun dışarıdaki çikolatada... ...ya da bir kişide olduğunu düşünebilirim. Peki... E, ...Twitter'dan daha önce ilan ettiğimiz... E, ...hani sorularınızı bekliyoruz diye... ...ilan etmiştik ve orada bir soru var. Şimdi bütün bu anlattıklarınızdan sonra... ...bu soruyu da ben eklemek istiyorum. E, e, soru şu... ...hepimiz, bütün insanlar... ...bütün toplum olarak yoga yaparsak... ...daha mutlu bir toplum olabilir miyiz? Yani... Madem yoga'nın böyle bir formülü var e, insanlar neden bu e, formülü bu mutluluğu e, yakalamak için kullanmıyorlar. Evet, çok güzel bir soru. Neden yapmıyoruz? Evet neden yapmıyoruz? <gülüyor> evet. E, birinci sorunun cevabı. Evet tabii ki eğer tüm toplum keşke yoga yapsak. Bu dünyada hiç görülmüş bir şey değil bu arada. <gülüyor> hani, yani yeni çağ akımlarında çok bahsediyor. Altın çağdan bahsedilir. Evet. Altın çağda bile herkes yoga yapmıyor. Hmm. Yani metinler bize bunu söylüyor en azından. <gülüyor> ben onların yalancısıyım. Bilmem. O zaman orada mıydım bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> öyle diyor Metinler. Ha, ama peki biz niye yapmıyoruz? O zaman soru o. Birincisi korkularımız var yani neyi düşünüyoruz kişide kişi en büyük korku içgüdüsü ölümdür ve ölüm mutlaka fiziksel olarak gerçekleşmek zorunda değil fiziksel ölüm daha basit Tıp hemen gidiyorsun ama yaşarken ölmek dediğimiz bir tabir var yaşarken ölmek bizim gibi sıradan insanlar için iki anlama geliyor bunlardan bir tanesi sevilmemek ikincisi yeterli gelmemek. En büyük sebebimiz bu bu nedenle bedeni aklı bırakamıyoruz bir türlü çünkü herkesin daha değerli olduğunu hissetme ve artı sevilmek için de dış dünyaya bir şeyler yapma ihtiyacı var bu nedenle bırakamıyoruz. İkinci olarak da kişi konuyu bilmiyor yani böyle bir mutluluk tanımı olduğunu bilmediği için çok yapabileceği bir şey yok yani önce bilgi sahibi olmamız lazım ki daha sonra üzerinde fikir yürütebilelim yapmak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Anladım. Evet, bu da tabii biraz karmik birikim gerekiyor. Yani konuyu duymak da aslında karmik anlamda kişinin biraz daha yetişmiş olmasını gerektiriyor. Herkes bu konular hakkında bilgi sahibi olamıyor elbette. Karmik birikim derken yeni bir, bence yeni bir sayfa bu. <gülüyor> evet, güzel. Başka bir gün konuşalım bunu. Evet. Tamam. Peki o zaman bir sonraki programımızda bu karmayı, karmik birikimi, konuşabiliriz belki. Evet, ee, olur niye olmasın? Ama istersen şöyle yapalım. Karma ve kader arasındaki farkı. Yani karma nedir, kader nedir? Gel bunu konuşalım istersen. Olur, olur. Tamam, süper. Tamam, o zaman tamam, ama... e, Twitter ve Facebook e, adreslerine de belki bu yönde sorular gelebilir. E, twitter adresimiz twitter.com slash cekirgeyim e, C ile çeyile değil e, Facebook'ta da e, çekirge yogini sayfalarına karma nedir kader nedir ile ilgili evet. sorularınızı bekliyoruz. Evet ama şey kalmadı değil mi? Beş dakika uygulama yapacaktık yapamıyoruz. Ay, kalmadı vaktimiz miyiz? Kaldı <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> hmm, kalmadı. Tamam. Bir dahaki sefere söz ama Bir uygulama yapmamız lazım Neden çünkü bu felsefe ancak uygulanırsa değerli Sadece e, içki sofrasına Meze olmamalı <gülüyor> Konuş konuş tamam ama ee, e, Ne yapıyoruz şimdi Anlıyorum <gülüyor> O zaman uygulamadan e, yoga yok Yok, yok. <gülüyor> Güzel e, 94.9 Açık Radyo'da Çekirgen'in yoga hevesi programında Her yönüyle yoga felsefesi Ve uygulamalarına 22 Mayıs Salı saat 16'da devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda e, karma nedir, kader nedir bunu e, konu edeceğiz. E, 15 gün sonra aynı saatte e, görüşeceğiz. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Bir sonraki <gülüyor> hafta, iki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelman.